Bugün arkadaşlar günlerden 9 Temmuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin ve bugüne kadar bütün Müslümanların bizler de dahil olmak üzere hayatındaki çok önemli bir hadiseden bahsediyoruz. Uhud savaşı nasıl başladı işte daha savaş başlamadan önce dersler başlıyor. Ee, o müşavereler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, kurduğu şura meclisi, oradaki tartışmalar, daha sonra işte orada alınan karardan sonra Efendimizin tavrı. Mesela bugün işte bu akşam ne anlatacağım diye düşünürken e, aklıma gelen bir şeyi sizinle paylaşayım. Geçen hafta onu konuşmadık. E, şimdi Efendimizin yerine koyun kendinizi. Yani daha doğrusu kendi hayatınıza bakın. Uhud Savaşı'nı boş verelim. Yani biz... E, İnşallah ve muhtemeldir ki çok büyük bir ihtimalle böyle bir savaşla karşılaşmayacağız, yaşamayacağız inşallah. Ve bizi özellikle kadınlar olarak yani böyle bir savaşın danışma meclisine falan da çağırmayacaklar. Yani bunu biz yaşamayacağız böyle birebir aynısını. Peki niçin okuyoruz? Niçin bu kadar zaman ayırıyoruz? Yani ben niye size anlatmaya uğraşıyorum? Siz niye şu anda buradasınız? Yani bu çok güzel bir Temmuz gününde yani bir saati niye buna ayırıyoruz? Hatta haftalarca süreceğini düşünürsek sürdüğünü birkaç saati. Ee, kendi hayatımızdaki karşılığını görmek için arkadaşlar. Doğrusunu isterseniz ben bir İslam tarihçisi değilim, bir akademisyen, bir ilim adamı değilim. Her fırsatta bunu söylüyorum yeri geldikçe çünkü öyle anlaşılmasını ve söylediklerimin ilmi bir son söz yani ilmi bir araştırmanın son sözü gibi kabul edilmesini hiçbir zaman istemem. Ee, Efendimizin hayatı ortadadır. Siyer hepimizin okuması gereken, hepimizin özümsemesi anlaması gereken e, İslami ilimlerin baş tacıdır ve girişidir. Yani hem e, ilk önce onu okumalıyız hem de devamlı onu okumalıyız. Dolayısıyla peki biz niye okuyoruz bir tarihçi değilsek madem ne cesaretle veyahut da efendim hangi amaçla her zaman belirtiyorum. Biz kendi hayatımıza buradan nasıl dersler çıkarabiliriz, bizim hayatımızdaki yansımaları neler olmalı onları görmeye çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir hayal kuralım kendimiz için. Mesela hayatınızla ilgili önemli bir karar aşamasındasınız. Ne olsun bu? İşte gençler için mesela evlilik kararı önemlidir. Yani bu kişiye evet diyecek miyim, demeyecek miyim? Ee, i̇şte meslek seçimi önemlidir. Yani hangi alanda üniversiteyi okuyacağım? Okudunuz diyelim, okuduğu alanda çalışan çok az kişi var Türkiye'de. İşte bu konuda mı, şurada mı çalışacağım, burada mı çalışacağım gibi. Hatta yaşayacağınız muhit. Yani Allah nasip etti, bir ev alacaksınız. Hangi muhitten olsun? Ee, bunlar önemli kararlar. Ee, önemli kararlar almadan önce... Danışmayı öğreniyoruz bir defa değil mi? Efendimizin hayatından. Yani sonuçta ayet inmeyecek. Yani biz şu kişiyle mi evlenelim, bu kişiyle mi diye. Efendimizin birkaç tavsiyesi var eş seçimiyle ilgili. Onun dışında İslam'da yani işte imanı olmayanla evlenemezsiniz. Ee, onun dışında herkesle evlenebilirsiniz yani. Ee, nasıl seçeceksiniz size uygun olanı? İşte bir istişare burada çok önem kazanıyor. Veyahut da işte kendinizi en doğru hangi meslek sizin için? Helalinden işte sizin karakterinize uygun hangisi en doğru bunu bulabilmek için. Şimdi istişare yaptınız, bir karar çıktı oradan. Yaptığınız istişarelerden bizde istişare de yapılır daha çok da istihare yapılır arkadaşlar ve hiçbirine de uyulmaz. Yani benim gözlemim bu kişisel gözlemim sanki böyle istişare ve istihare böyle bir tecessüs gibi acaba şu da ne diyecek hani şu kişi de ne diyecek acaba bir de rüyaya yatsak hani ne çıkacak çünkü zaten kararlar verilmiştir ya da bambaşka bir karar verilir. Efendim ama bunlar da bir taraftan yapılır. Çok az gördüm yani. istişareye ve istihareye uyan ve ona göre hareket eden çok az insan gördüm. Neyse istihare de zaten sünnette Efendimizin sünnetinde bizim bildiğimiz gibi değildir. Yani bizim bugün bildiğimiz ve uyguladığımız gibi değildir. E, kalbinin ee, doğru olana yön, eğimlim göstermesi için yani kalbin doğru olana karar verebilmesi için Allah'tan yardım istemek demektir. Yani rüyamda şunu göster bunu göster falan şeklinde değildir bildiğim kadarıyla. Şimdi neyse siz bunlara hep ansiklopediden bakın bakın bu kavramlara. Şura, istihare, istişare bunlara hep bakın arkadaşlar. Efendim benim asıl size bugün söyleyeceğim şey Şimdi Efendimiz'in e, isteği neydi Uhud Savaşı ile ilgili olarak? Bir müdafaa savaşı istiyordu Efendimiz. Yani şehrin içinde kalalım. Çünkü Medineliler eskiden beri orada yaşayan ve defalarca e, savaşmış olan Dışarıdaki saldırıları püskürtmüş olan Medineliler dediler ki Efendimiz'e yağra Resulallah biz ne zaman şehir dışına çıktıysak kaybettik, ne zaman Medine'de kaldıysak kazandık.'' dediler. E, sadece bu nedenle değil, Ve, gördüğü bir rüyadan bahsediyor kitabımız ama hani rüya hakkında detaylı bir bilgi burada yok. Belki daha detaylı kaynaklarda, hadis kaynaklarında bilhassa isteyen bulabilir, arayıp bulabilir. O rüya neydi yani, Efendimiz ne rüya aslında? Efendimizin isteği şehirde kalmak ve müdafa harbi yapmaktı. Yani siz mesela istişare ediyorsunuz insanlarla, hele de insanlarla beraber yapılacak bir işse bu. Yani bir tek sizin kararınız, yani evlilik mesela şahsi bir karar işte, meslek seçimi şahsi bir karar. Ama mesela siz diyelim ki 10 kişiyle ortak bir iş kuracaksınız, bir şey yapacaksınız. Yani o 10 kişiye danışmanız gerekir o 10 kişiyle beraber almanız gerekir bu kararı. Ee, ve danıştınız. Çoğunluk işte 7 kişi dedi ki biz şöyle bir iş kuralım. Hepimiz işte emeğimizi, sermayemizi birleştirelim. Şöyle bir iş kuralım dediler. Veya işte beraber yaşadığınız aileniz dedi ki şuraya taşınalım, şuraya yerleşelim dediler. Ama sizin görüşünüz aksi istikamette. İstişareyi başlatan, yöneten işte kişi olarak siz farklı düşünüyorsunuz. Ne yapmamız lazım? Şimdi ne öğrendik biz yani geçen hafta Efendimizin bize anlattığı o hadiseden biz ne öğrendik arkadaşlar? Mesela biz genelde hele de böyle reaksiyoner tavırlı, işte e, duygularıyla hareket eden, ilkeleriyle değil de duygularıyla hareket eden insanlar olarak genelde şöyle yapılıyor benim gözlemim arkadaşlar. Tamam siz bilirsiniz bu. Yani istişare eden baktı ki kendi görüşünü kabul ettiremiyor. Siz bilirsiniz, yapında görelim. Sizin tamam, sizin dediğiniz olsun, yapında görelim. Yani kabul ediyor ama kendisi fikir ve emek koymuyor artık. Bir küskünlükle başlıyor. Yani o işe bir küskünlükle başlıyor. Bir defa böyle olmayacağını gördük arkadaşlar. İkincisi bana sorarsanız çok çok daha önemli olanı. E, her durumda Yapılacak bir şey yani yapılması gereken nasıl diyelim işte A seçeneği, B seçeneği, C seçeneği birçok seçenek var hayatta her zaman. Ve bu seçeneklerin her birinde diyelim ki siz aslında A seçeneğinin çok daha iyi olacağını düşünüyorsunuz ama o olmadı. Bir şekilde olmadı yani bir engel çıktı olmadı. B'yi yapmak zorundasınız. Aklınız A'da kalmadan şimdi bu B seçeneğini en iyi nasıl yaparız ona odaklanmanız gerekiyor. Arkadaşlar benim bu olaydan anladığım yani efendimiz işte aklı böyle şeyde kalarak ya gitmeseydik işte ben bunları razı mı etsem işte bir vaaz versem <gülüyor> değil mi yani efendimiz çıksa konuşsa yani ne, diye, ne derler ki insanlar hiçbir şey demezler. Ee, hiç öyle yapmadan o defteri kapatıyor bir karar alındı B seçeneği olacak A seçeneğini kapatıyor arkadaşlar ve B seçeneğinin kötü olacağını da düşünmüyor. Yani onunla ilgili tedbirlerini alıyor. Onu Şimdi bütün dikkatini, bütün enerjisini, bütün nasıl diyelim e, ihtimalleri düşünerek bu, bu durumda nasıl kazanabiliriz onun yollarını tespit ediyor. Yani artık aklı hiç ağda kalmadan, burası çok çok önemli arkadaşlar bakın yaptığımız her işte yani bir misafir ağırlarken bile hep oradan örnek veriyorum. Bizim hayatımızda bu çok karşılaştığımız bir şey olduğu için. Şunu mu yapsaydım, bunu mu yapsaydım mesela? Ya işte keşke bu tatlıyı değil de o tatlıyı yapsa. Hayır, artık malzemeleri karıştırmaya başladın, aldın, yani hazırladın ve artık çok geç. Yani onu o tatlıyı yapamayacaksın şu anda. Onu başka zaman yaparsın. Sen şu anda bunun en güzel nasıl yaparsın? Ona odaklanman gerekiyor. Bilmem anlatabildim mi yani biraz böyle hayatı hep bütün ihtimal yani her güzel şey olsun isteyen, hep her şey çok güzel olsun ve her güzel şey de benim olsun isteyen insanlar için burada çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum ben Efendimizin hayatında. Yani bir seçeneği bitirdiğimiz zaman onu bir daha açmayacağız arkadaşlar. Diğer seçeneğe yöneliyoruz ve o seçenek de çok güzel. Yani şöyle düşünün işte evinizi döşemek için çıktınız yani. E bütçeniz şu kadar tamam ama sizin zevkinize şu işte mobilyalar daha uygun. Yani siz onları daha çok sevdiniz. Ama o olmayacak. Olmayacak. Çünkü siz onu alamayacaksınız. Dolayısıyla onu kapatıp zihninizde. Ben bazen şey diyorum size de çok tavsiye ederim. Diyorum ki ben... Güzelden anlamakla yetinebilirim. Yani illa o güzeli almam gerekmez. Yani bir mağazaya girdiğinizde en güzel şeyi görebiliyorsanız hemen, bu da bir seviyedir ve güzel bir seviyedir. O güzel şeye sahip olmanız gerekmez. Bilmem anlatabildim mi yani? Güzelden anlamak da, estetik bir zevkinizin olması da, kafi bir şeydir, kafi bir nimettir yani, kendi başına bir nimettir. Çünkü insanın çok parası olup ortaya çok çirkin şeyler çıkarabilir, çok zevksiz giyinebilir, döşeyebilir vesaire. Yani demek istediğim arkadaşlar, hayatta olmayan şeylerin önünde kapalı kapıların önünde çok eğleniyoruz, çok vakit kaybediyoruz. O kapalı kapıların önünde çok gözyaşı döküyoruz, çok pişmanlıklar yaşıyoruz, çok gereksiz. Yani ben bu Şura olayından, Uhud Savaşı öncesindeki inanılmaz etkileniyorum arkadaşlar. Yani aklınıza gelmeyecek her konuda bu benim aklıma geliyor. Yani orada Efendimiz ne yapmıştı? Nasıl o tamam deyip yürümek nasıl bir şey? Yani tamam diyor, tamam hiç kızmadan, kimseyi yargılamadan bir sonuçta gençler işte ağırlıklı olarak savaşmayı istemişler. Canım siz ne anlarsınız, gençsiniz, işte siz bilmiyorsunuz falan hiç dediler mi onlara? Madem bilmiyorlardı, madem anlamıyorlardı, Şura Meclisi'ne niye çağırdın? Değil mi? Yani onların görüşü kabul edildi. Evet dedi Peygamberimiz, gitti zırhını giyiyor ve işte göreceğiz ordusunu yerleştiriyor, işte geç, e, mekanı inceliyor, en doğru konum nasıl olur? İşte arkasında bir geçit var oraya okçuları yerleştiriyor, onlara stratejik e, tembihler yapıyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani e, şunu ve şu var diyor ki yani Allah'ın yardımıyla biz bunu kazanırız diyor. Yani sahraya çıktık ya kesin kaybedeceğiz de demiyor. Yani çünkü burada da kazanabilirsin Yeter ki şartlara riayet et. Kazanmanın şartları var. Başarmanın şartları var. Bunu da yapabilirsin. Yani mesela bu sağlık konularında böyle inanılmaz arkadaşlar. Yani diyelim ki sen işte bütçe meselelerinde böyle. Yani insan çok küçük bir bütçeyle çok lezzetli bir sofra kurabilir. Çok büyük bir bütçeyle çok büyük bir harcamayla kimsenin dişinin kovuğuna yetmeyen Yiyecekler de yapabilir. Dolayısıyla yani her konuda bu böyledir. Elinizdeki imkanlarla başarılı olabilirsiniz. Elinizdeki malzemeyle bu malzemeyi her anlamda düşünün. İnsan malzemesi, eğitim, düzey, millet, toplum, ümmet her şey olabilir. Kumaş işte yani çok daha basit kumaşlarla çok şık elbiseler dikebilirsiniz. Çok kıymetli kumaşlarla efendim affedersiniz ama düdük gibi şeyler dikebilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar e, en güzel şu seçenekti. Onu yapamıyorsam tamam diğerlerinde e, e, iş yok. Ben onları sevmiyorum zaten. Zaten ben bir tek bunu sevmiştim demeyin arkadaşlar hayatta. İşte mesela ben bakıyorum gençlere ya tıp kazanacağım ya şu hiç falan. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Birçok... ...size zevk verebilecek birçok mesleki alan var... ...artık ben yeni mesleklerin isimlerini bile bilmiyorum... ...yani o kadar hızlı değişiyor ki dünya... ...mesela e, geçen de epey oldu... E, ...Bisak Boğ'un... E, ...evet oradaki arkadaşlar... ...Boğaziçi Üniversitesi'nin... ...bir öğrenci kulübünün... E, ...faaliyetine katıldım... ...yani dinleyici olarak... ...orada e, bir iş adamı konuşma yaptığı e, öğrencilere... ...ben de böyle kaçak misafir olarak dinledim... E, diyor ki mesela e, biz diyor insanları işe aldığımızda 10 yıl sonra e, hatta 5 yıl sonra şu anda var olan meslekler olmuyor. Yani eskiden insanlar bir şirkete girerlerdi ve işte oradan emekli olurlardı. Sonra şimdilerde nasıl birçok şirket değiştiriyorlar değil mi? Gençlere bakın 2 yıl bir yerde çalışıyor, 3 yıl bir yerde çalışıyor falan. Yani aynı şirketten emekli olmak çok demode artık. Ve diyor yakın gelecekte Şirket değiştirme de değil yetmeyecek, meslek değiştirecek insanlar sürekli. Çünkü bir meslekler ölecek. Yani bu teknolojinin bu hızla gelişmesiyle pek çok meslek ölecek, yeni meslek alanları çıkacak. Ne yapacağız şimdi o zaman? Yani ben şu meslekteydim, o mesleği seviyorum, ben onu seviyorum deyip sonuna kadar onu mu sürdüreceğiz yani? Çok konservatif mi olacağız bu konuda? Anlatabildim mi arkadaşlar? Her zaman diğer seçeneklere de bakmalıyız ve diğer seçenekler de... Ee, diyelim ki işte çok konuştum kapatıyorum ee, işte bir kapı size kapalı olmadı başka kapılar var ve o kapılarda da büyük mutluluklar var arkadaşlar o kapılarda da büyük zevkler var yeter ki doğru hareket etmesini bilelim o kapıya uygun hareket etmesini bilelim o, geçit, o geçitten usulüne göre geçebilelim yani değil mi? Evet yani bu şura meselesi ve sonrasında Efendimizin tavrı hiç başlarına kalkmaması, siz yaptınız da oldu dememesi. Ali İmran suresini okudunuz değil mi? 159. ayet-i kerimede. Yani inanılmaz bir yönetim e, meziyetleri sayılıyor orada. Bir yönetim becerisinden bahsediliyor. Ali İmran suresinin 159. ayetinde ve zaten surenin içinde çok fazla Uhud savaşından alıntılar var. Enf Enfal suresini de okumanızı bu arada tavsiye etmiştim. Takip edenler bir vaizeyi bilirler. Efendim Enfal suresinde de çok zaten baştan sona savaştan bahseden bir sure. 75 ayet zannedersen. Efendim o sureyi de çalışın. Ee, okuyun, bakın Cenab-ı Hak ne söylüyor, ne hangi özellikler olursa bir insan başarılı olur arkadaşlar. Kaç yerde o surede sebat kelimesi geçiyor? Sebat, bakın arkadaşlar sebat zekadan da yetenekten de daha önemli bir şarttır başarı için. Ee, rahmetli babanemin şöyle bir sözü vardı, hep bize onu söylerdi. Derdi ki e, kızım derdi gayret gitmiş, mızrak gitmiş, gayret gitmiş, mızrak gitmiş, gayret mızrağa geçmişlerdi. Yani fırlatılan bir mızrak düşünün, çok hızlı bir şekilde fırlatılan bir mızrak hızla gidiyor. Siz o kadar hızlı gitmeniz imkansız ama eğer gayreti bırakmazsanız o mızrak bir gün yavaşlayacak ve gayret o mızrağa geçecek yani işte tavşanla kaplumbağanın yarışmasını bilirsin. Mesela o surede sebat kelimesinin o kadar çok geçmesi. Sabır sabra, Allah sabredenlerle beraberdir diye iki yerde vurgu yapması. Ee, savaş neyle kazanılır yani arkadaşlar? Sadece yetenekle mi? Hayattaki mücadele de öyle. Yetenek arkadaşlar var, e, sizin başarmanız için gereken şartlardan sadece bir tanesidir. Eğer yeteneğiniz var ama tembelseniz. Yeteneğiniz var ama korkaksanız ben bazen trafikte giderken bile bunu görüyorum yani önümde bir araba benim arabam çok mütevazi bir araba önümde bir araba gidiyor Allah yani dağ bayıra da tırmanır dereleri ovaları da geçer yani 300 de basar hani öyle güzel bir araba tın tın tın tın gidiyor arkadaşlar yani arabanız öyle olsa ne fark eder yani arkanızda bir konvoy oluşturmuşsunuz trafikte gidemiyorsunuz yani. Dolayısıyla yetenek yetmez, çalışkanlık gerekir, kabiliyet, kapasite yetmez, sebat gerekir, ısrar gerekir, devamlılık gerekir. İşte Efendimiz'in bu Uhud Savaşı'ndaki bu tavrında e, onu görüyoruz. Yani bir kapı kapandığında yese düşmemesi, bir kapı kapandığında küsmemesi ki o kapı insanlar yüzünden kapandı yani. Çevresindekiler yüzünden kapandı. Küsmemesi, bunu mesele yapmaması. Bunu uzatmaması bak bu da çok önemli tartışmaya açık değil diyor karar aldık biz diyor karar aldık ve Allah'ın yardımıyla bu yolla da kazanırız diyor yeter ki hani gerekeni yapalım kazanmak için gerekeni yapalım e, bu iyimserlik bu e, çok sevdiğim bir kavram öğrendim bir ekonomi programından NTV'de bir ekonomi programı dinliyordum. Dedi ki bir ekonomist konuşuyor. Biz dedi iyimserliği severiz ama dedi tek başına iyimserlik iyi bir şey değil. Biz ihtiyatlı iyimserliği severiz dedi Ben de yani hani böyle nasıl diyeyim size bir ahmak derecesinde iyimserlik vardır. Ee, çok sevdim o yüzden o ahmakça iyimserlikten çok farklı bir şekilde ihtiyatlı bir iyimserlik. Yani tedbirleri bırakmayan bir iyimserlik var efendimizin ee, bu duruşunda. Bir de arkadaşlar bu başır, başarmak için neler gerekir? Hani sadece zeka, kabiliyet yetmez dedim ya az önce. Size bir kitap tavsiye edeyim. Çok satan bazı kitaplar böyle bazı arkadaşlarımızın onlara alerjisi vardır çok satan kitaplara. Hani böyle hep düşük seviyede ve işte... Orta sınıf zekaya hitap eder bu çok satan kitaplar diye e, bu dudak bükerler ama bazıları bunların içinde bazıları gerçekten çok kıymetli olabiliyor. Hani bazen pazarda da çok böyle bir iş portacı tezgahında da çok kıymetli bir şey bulabilirsiniz onun gibi düşünün. Outliers diye bir e, kitap var arkadaşlar. Outliers diye yazılıyor. Türkçe'ye de bu isimle çevrilmiş. Yani ben e, bilgiçlik taslamıyorum. Türkçe'ye de bu isimle çevrilmiş. Ben onu e-kitap olarak okumuştum. E, çok çok tavsiye ederim arkadaşlar. Çizgi dışındaki insanları anlatıyor. Yani üstün başarı nelere bağlıdır. E, tabii başarı odaklı olmak. Yani bu ben mesela başarı odaklı bir insanım. Bu yüzden de zaman zaman eleştirilirim yakın çevrem tarafından. Ama... Başarıyı nasıl tanımlıyoruz? Orada ayrıştığımı düşünüyorum bu çağın insanlarından. Başarıyı nasıl tanımlıyorsunuz arkadaşlar? Başarı nedir? Çok kazanmak mıdır? Başarı nedir? Çok müreffeh yaşamak mıdır? Başarı nedir yani? Sizce başarı nedir? Mesela bence başarı arkadaşlar, ben hani söylenmezmiş eskiler yaşlarına ama daha haddi aşmadığımız için söyleyebiliriz diye 60'a doğru gidiyorum. Arkadaşlar başarı nedir biliyor musunuz? Benim nazarımda. Benim nazarımda dünyaya tekrar gelseydim yine böyle yaşamak isterdim diyebileceğiniz bir hayat yaşamaktır. Yani Stephen Covey'in tabiri bu. Çok seviyorum onu, o benzetmesini. E, hayat diyor duvara dayadığınız bir merdiven gibidir. Basamakları çıkarsınız, her yıl bir basamak, bir basamak çıkarsınız. Tepeye vardığınızda ömrünüzün sonuna gelmişsinizdir. Duvarın arkasına bakarsınız, bir bakarsınız ki yanlış duvara dayamışsınız. Yanlış duvar. Yani para kazanmak değilmiş başarı. Çok para kazanmak değilmiş mesela başarı. Başarı işte ne bileyim fit olmak değilmiş her zaman. Yani e veya ne bileyim işte fiziki özelliklerde değilmiş diye anladığınız zaman ne söylüyor Stefan Kovey peki e, bugün biraz daldan dala olduğunun farkındayım ama bu Efendimizin o istişareden sonra savaş başlayana kadar olan tavrı sonrasındaki tavrı ayrıca psikolojik açıdan ve insan ilişkileri açısından çok kıymetli ama öncesindeki tavrı da arkadaşlar böyle hayatta bir işe girişirken bir insan nasıl bir duruş sergilemesi lazım o açıdan çok çok öğreticidir ve benim verdiğim örnekler size yetersiz gelebilir, sizin hayatınıza uymayabilir. Ee, i̇şte e, o yüzden sizi düşüyor buradan sonrası. Onu kendi hayatlarınıza e, siz uyarlayacaksınız. Çünkü hayatı yaşarken kopyala yapıştır olmuyor arkadaşlar. Kopyala yapıştır olmuyor burada müsaadenizle bir kavram kullanacağım yaratıcı zeka bazı arkadaşlarımız yaratıcı kelimesinin insan için kullanılmayacağını söylüyorlar ama Gazali'ye ben biraz sırtımı yaslayarak o kullanılabileceğini söylüyor Esma Yusna'daki bütün sıfatların bir nebze de olsa insan için de geçerli olduğunu söylüyor Efendim, yaratıcı zeka nedir? yoktan var etmek anlamında değil Allah'ın size verdiği kapasiteyle var olan malzemeden kimsenin düşünemediği yeni bir şey üretebilmek demek. Yaratıcı zeka o demek. Yani hep taklitle geçirmemek bu hayatı demek. Yeni yollar bulabilmek, yeni yöntemler bulabilmek demek. Efendim işte siz de kendi hayatlarınıza bu ilkeleri nasıl uygulayabileceğinizi siz kendiniz bulacaksınız. Hiç kimse sizin adınıza, sizin hayatınız için formül üretemez arkadaşlar. Üretse de bu sürekli olmaz. Yani uymaz. Doku uyumsuzluğu olur. Ve hayatınız onu atar böyle. Hayatınızı çok tıkar. Onun için kendiniz bunu yapacaksınız inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Abdullah bin Ümmü Mektumu vekil bırakarak bin kişilik bir kuvvetle yola çıktı demiştik. Ve Şeyheyn mevkiine geldiğinde de yaşı küçük olanları efendim ordudan geri çevirdi, ayırarak geri çevirdi demiştik. Hatta o kadar yani sahabe de arkadaşlar yaşları çok küçük bunların ama ayrılmak istemiyorlar ordudan. Savaşmak istiyorlar. Hatta mesela şöyle bir rivayet aktarılıyor. Geri çevrilenler arasında Rafi bin Hudeyç ile Semure bin Cündüp vardı. Rafi bin Hudeyç'in iyi ok attığını söylediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona özel izin verdi. Yani iyi ok atıyorsa hani katılsın diye. Bu arada Rafi bin Hudeyc ile Semira bin Cündüp arasında ilginç bir olay yaşandı. Semure dedi ki üvey babası aracılığıyla peygamberimize iletiyor. Ben Rafi'yi güreş yaparken yeniyorum. Onu alıyorsunuz da beni niye almıyorsunuz diyor. Yani bakın arkadaşlar zihniyeti görüyor musunuz? Neden Enfal suresinde sizden bir kişi onlardan on kişiye yeter dedi Allah Teala. Temel sebebi söyleyeyim ben. Arkadaşlar, o sureden anladığımı söylüyorum. Ölümden korkmadığınız zaman bir kişi on kişiye bedeldir arkadaşlar. Ölümden korktuğunuz an bütün kuvvetiniz gider. Günlük hayatta da öyle. Bakın düşünün bizim hayatımızdaki e, korkuların, kaygıların en en en temelinde aşağıya doğru inin, dibe doğru kazın yani. Bunun üzerine yazılmış e, kitaplar var. E, psikiyatri hep bunun üzerine çalışıyor arkadaşlar haddimi aşan bir şey söylemek istemem o yüzden ama insanoğlunun korkularının en temelinde ölüm korkusu vardır arkadaşlar ölüm korkusunu e, yani ölümü öldürebilmek o yüzden bütün diğer korkularınızdan da kurtulmanızı sağlar çok ilginç bir şey bu evet yani burada nasıl bir kavga var, savaşa ben de katılmak istiyorum kavgası var. Bugün nasıl bir kavga var, ben nasıl sıyırsam, ben nasıl kurtulsam kavgası var arkadaşlar. Bir, bu arada onu da söyleyeyim, ee, konu açılmışken. Nasılsa bu Uhud Savaşı bugün de bitmeyecek bizim programımızda. Ee, şimdi arkadaşlar, ben hep şunu düşündüm. Mesela Hazreti Ali çok kahraman değil mi? Hepimiz biliyoruz. ...çok savaşçı... ...çok kahraman... ...peki nerede aldı bu eğitimi? Nerede aldı bu eğitimi yani? Ordu, ordunun okulu mu var? O günleri düşünün... ...o dönemi düşünün arkadaşlar... ...yani bir bunların eğitim aldığı bir asker ocağı mı var? Disiplinli bir ordu mu var? Bir okul mu var? Nerede aldı? İşte e, Rafi bin Hudeyç iyi ok atıyormuş... ...nerede aldı? Nerede öğrendi bunu? Ok, okçuluk kursuna mı gitti... Böyle bir eğitim mi aldı arkadaşlar? Hayatın içinde aldılar bu eğitimi. Ee, oyunlarla başlıyor. İlk önce oyunlarla çocuklar arkadaşlar oyunla hayata hazırlanırlar. O yüzden çocuk oyunları asla boş işler değildir ve ee, çok anlamlı oyunlar üretilmesi gerekir çocuklar için. Çocukların oyunları da gözlemlenmelidir. Onları daha yakından tanıyabilmek için. Müsaadenizle ben bir şeyler içeyim. Bir, hayatın içinde öğrendiler. İkincisi, arkadaşlar şimdi daha güncel bir şey söyleyeceğim. Eee... Efendimizin savaşlarını size anlatırken söylemiştim. Demiştim ki, Efendimiz Muhammed Hamidullah'tan nakletmiştim. Efendimiz e, savaştan başka bir yol olduğu sürece hiç savaşmamış. Enfal Suresi'ne de geçiyor bu. İşte sana barış teklif ettiklerinde sen de onlarla barışı tercih et diyor. Ama diyor bu bir tuzaksa ona da dikkat et diyor yani. E, ama savaştan başka bir yol kalmadığında da hiç savaştan kaçmamış. Yani savaş arkadaşlar bu dünyanın bir gerçeği. Arzu etmeyiz, istemeyiz. Bütün diplomasiyi, bütün siyasi manevraları, yeteneklerimizi, e, caydırıcı gücümüzü her ne varsa hepsini savaşmamak için kullanırız. Ama arkadaşlar senin vatanına, senin toprağına, senin inancına, senin kültürüne, işte değerlerine saldırıldığı zaman arkadaşlar nasıl savaştığımızı da görmeleri gerekir. Şimdi biz mesela bunu söylemeye bu kadar kalabalık bir mecrada doğrusu biraz korkuyorum. Ama hadi söyleyeyim yani korkularımızı yeneceğiz dedik ya. Arkadaşlar biz Türk milleti olarak tarihte, tarihte, Bugüne kadar yani şöyle bildiğiniz bütün Türk tarihini ne kadar biliyorsanız az veya çok bir şöyle hızlıca bir hatırlayın. Yani tarihte nasıl bir isim bırakmışız? Yani bir Türkler deyince insanların aklına ne geliyor arkadaşlar? Eğer yanılıyorsam mesajlara yazın lütfen düzeltin. Mesela benim aklıma savaş geliyor. Türkler savaşçı bir millettir. Bir, ikincisi de devlet geliyor. Türkler üç tane Türk bir araya geldiğinde devlet kurar. Yani Türkler organizasyon yapan bir millettir. Savaşan ve devlet kuran bir millettir. Arkadaşlar dikkat edin. Bizi pençelerimizi söküp parmaklıkların arkasına attıkları zaman yani erkeklerimizi salon erkeklerine AVM'lerde affedersiniz çok çok özür diliyorum. Kırıtarak dolaşan erkeklere dönüştürdükleri zaman biz tarihte ki en öne çıkan özelliklerimizin başında geleni kaybetmiş oluyoruz. Onun için geçen de yine bir yazı okudum. Diyor ki erkek çocukların bütün gün evde oturarak büyütülmesi. Yani şu sınava hazırlanacak, bu sınava hazırlanacak. Şimdi ben eğitim alanına da girip yanlış şeyler söylemeyeyim. Ama bunların üzerinde düşünün ve bunları güvendiğiniz eğitimcilerle, psikologlarla lütfen konuşun arkadaşlar. Lütfen konuşun. Yani savaşmak illa e, kıran kırana yani öldüresiye savaşmak değildir ki savaşmanın çok farklı alanları var arkadaşlar. Yani şimdi siber savaşlar var mesela. Yani teknoloji savaşları var. Değil mi? Yani dolayısıyla Siyasi savaşlar, o zaten tarih boyunca var, bugün de var. Çok bütün hararetiyle, bütün şiddetiyle arkadaşlar. Diplomasi savaşları var. Onun için biz karakterli, mücadeleci, efendim, gururlu, haysiyetli, ırkının, inancının, efendim... Burada Türk milliyetçiliği yapmıyorum yanlış anlaşılmasın arkadaşlar ama Allah her niçin yarattı ırkları birbirinizi tanıyasınız diye diyor ya kaba ilk kelimesi geçiyor efendim bütün o ırkların özelliklerini kaybetmeden arkadaşlar ümmet potası içerisinde onların her birini yerli yerinde kullanarak kullanarak Efendim e, birlikteliğin yani güçlerimizi birleştirerek tabi böyle masa başında bunları konuşmak kolay da en azından bunun bilincinde olalım arkadaşlar ya. Arkadaşlar e, erkeklerimizi erkek gibi, kızlarımızı kız gibi yetiştirelim. tabii kız gibi derken tek bir rolden, tek bir tipten bahsetmiyorum. Erkek gibi derken de tek bir tipten bahsetmiyorum. Bakın erkek tipini de tek bir tipe indirgerseniz Geriye kalan bütün erkek tipleri o tek tipin içine sığmayacağı için bende bir bozukluk var herhalde deyip öbür tarafa kayıyorlar. Ona da dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Tabii ki şair ruhlu erkekler de vardır. Çok ince ruhlu erkekler de vardır. Onlar da erkektir yani. Ee, hani ama biz eğitirken bazı genel prensipleri ee, çok iyi kollamamız lazım çok iyi onlara dikkat etmemiz lazım ee, arkadaşlar böyle yani nasıl oluyor işte 15 yaşında bir çocuk savaşçı 13 yaşında 15 yaşında savaşmak için e, yani bunu bugün yapalım demiyorum sakın bazıları buralardan bazı sonuçlar çıkarmasın fakat eğer, yani o dönem için söylüyorum siz bunu bugün içine uyarlayın yani bugüne uyarlayın bugünün şartlarında Bugünün şartlarında ee, ve hani e, bu e, barış adına efendim e, hümanist değerler adına bu savaşçılığın böyle e, pejoratif bir dille küçümsenmesi işte savaşçılığın böyle aşağılanması bu söylemlere de çok dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar yani bize işte Bacasız sanayileri mesela önerenler kendileri dev gibi bacalarla koca koca sanayiler kurdular bir taraftan yani. Bizi salonlara böyle bir takım şeylere hapsetmek isteyenler, bir takım böyle çok nazik, çok işte şey üst düzey güya, üst kültür yaşam biçimlerine hapsetmek isteyenler ama dört koldan bütün dünyayı işgal ettiler. Yüzen orduları var arkadaşlar, yüzen orduları var. Yüzen... Hava alanları var. Dünyanın her yerindeler yani. Her yerindeler. Ama hani e, bu sadece öyle olalım anlamında değil. Neyse. Bugün bir vaizenin çok çenesi düştü arkadaşlar. İslam ordusu geceyi şeyheinde geçirdi. Hz. Muhammed, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o deminki hadiseyi söyleyeyim güreşte yeniyorum ben onu deyince peygamberimiz hadi bakalım güreşin dedi yani bu da çok güzel değil mi yani ordunun içinde bir çocuğun iddiası üzerine ordu duruyor ve bir güreşi izliyor yani ikisini güreştirdi ve gerçekten de Rafi Rafi'yi, affedersin Semure, Semure Rafi'yi yenince Hazreti Peygamber ona da izin verdi orduyla birlikte gelmesi için Efendim, sonra geceyi orada geçiriyorlar. Hazreti Peygamber hem şehrin hem de ordunun korunması için gerekli önlemleri aldı. Uhud'a kestirme yoldan ve düşmanla karşılaşmadan gidebilmek için bir kılavuz soruşturdu. Ensardan Ebu Hasme bu göreve talip oldu. Bunları takip ediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani herhangi bir komutan gibi, yani herhangi bir insan, askeri bir mevkide olup bir orduyu komuta etseydi neler yapacaktıysa efendimiz de onları yapıyor. Yani bir takım görevlerini Allah'a havale etmiyor. Farkındasınız değil mi? Yani ya Rabb'i bana rüyamda göster bu kestirme yol neresi olabilir? Ya da şu Cebraili gönder işte şu arkamızı bir kollasın okçular yerleştirmek yerine. İşte arkamıza Cebrail'le orduları şey melekleri yerleştir ya Rabbi yani hatta ben bazen diyorum yani bu işler sen beni peygamber yaptın bu işler o yüzden benim başıma açıldı niye şimdi beni korumuyorsun kollamıyorsun dedi mi yani Efendimiz sallallahu aleyhi arkadaşlar onun için Böyle sizin kulluk görevinizi, mesela ailenizin huzuru sizin kulluk görevinizdir. Çocuklarınızın eğitimi sizin kulluk görevinizdir. Efendim sağlığını, sağlıklı beslenme sizin kulluk görevinizdir. Bakın bütün kadınlar arkadaşlar mutfaklarında ne piştiğini de hesabını verecek. O konuya girmeyeyim ama hesabını verecek. Ne yediriyorsun? Çünkü insanlara yedir, ne yedireceğimizi, mesela bu evde 5 kişi yaşıyor, bu 5 kişinin ne yiyeceğine ben karar veriyorum. Bunun hesabını vermeyecek miyim eğer yanlış yediriyorsam onları? Dolayısıyla yani e, havale etmemek. Yani ya, sen kötü kötü beslen ondan sonra ya bir sağlık ver. Acaba hangi Esma-i Hüsna'yı çeksem de şu hastalıktan kurtulsam ya da işte sağlıklı olsak falan. Hayır senin önce kulluk görevini yerine getirmen gerekiyor. Bu hepimiz için ve her konuda gerekli. Her konuda. Yani sen mesela saçıp savur. Yatırımlarını düzgün yapma efendim 3-5 kuruş kazandın diye hemen krallar gibi yaşamaya başla ondan sonra ticaretin dar boğaza girsin ondan sonra onu da Allah'a havale et veya işte rızık Allah'tan falan de ama yanlış yaptın yanlış yaptın usulüne riayet etmedin her neyse buna yüzlerce binlerce örnek verilebilir bu konuda. Ee, ne yapıyor? İşte bir kılavuz araştırıyor. Ebu Hasme bu göreve talip oluyor. İslam ordusunu Harise oğullarının arazisinden geçirerek Uhud'a götürüyor. İslam ordusu 11 Şevval e, 3 yılında yani hicretten sonra 3. yılda e, 25 Ocak 625 Cumartesi sabahı erkenden Medine'nin kuzeyinde ve şehre 1 saatlik mesafede bulunan Uhud Dağı'na vardı. Sabah namazı burada kılındı. Ordu arkasını dağa verip aynen bir geçit soluna, soluna güneşi de sırtına alarak Medine'ye karşı saf tuttu. Abdullah bin Ubey şimdi bakın işte e, demin bir sürü konuştum ya Şurada bir karar alındıktan sonra dönülmez diye. Arkadaşlar dönenler dönektir. Diyeceksiniz ki hoca bunu niye vurgulayarak söylüyor ki dönen zaten dönektir. Ama biz her dönmeyi döneklik olarak görmediğimiz için çok dönüyoruz arkadaşlar. Çok dönüyoruz. Ve ona böyle çok güzel laflarla açıklamalar buluyoruz. Bitiyorum yani bu entel dantel laflara. Öyle güzel laflar, öyle güzel kılıflar, öyle güzel açıklamalar uyduruyor ki insanlar. Ya diyorum ki tamam yani anlıyorum anlattıklarını ama bunun özü bir tek kelime, bu döneklik yani veya bu korkaklık. Veyahut hatta bu efendim yani imandan şüphe ediyorsun sen. Burada bir şüphe var ama onu öyle felsefi, öyle tunturaklı, öyle yani böyle güzel laflarla söylüyor ki hani böyle tam değerlendiremediğin zaman diyorsunuz ki ne güzel konuştu adam ya diyorsunuz. Ama özünde ne var? Özünü tek kelimeyle bana açıkla. Ne var özünde? Arkadaşlar siz de bakın ben ağzı laf yapan bir insanım. Bütün davranışlarıma mazeret uydurabilirim. Biliyor musunuz? Hepsine. Evelallah yani. Ama şöyle düşünüyorum. Allah o düşünceden ayırmasın. Diyorum ki ya Rabbi ben senin huzuruna vardığımda bu açıklamayı yaptığımda sen bana ne diyeceksin? Yani e, bir, herhangi bir gevşekliğiniz konusunda, herhangi bir sizi tezih ederim ama dönekliğiniz konusunda bir açıklama yaptığınız zaman arkadaşlar o açıklamayı Allah'ın huzurunda yaptığınızı düşünün. Ve bana da bazen insanlar açıklamalar yapıyorlar. İşte bunu niye yapıyorsunuz yapmayın dediğimde mesela vaazda veya bir derste çok güzel açıklamalar yapıyorlar. Mesela niye faiz yiyorsun kardeşim? Niye yapıyorsun bunu? Çok güzel açıklamalar yapıyorlar ve ben tabii hiç anlamıyorum o açıklamadan. Çünkü öyle ekonomik e, terminoloji kullanıyorlar ki anlamıyorum. Diyorum ki ya tamam yani gerçekten beni ikna ettin şu anda. Ama sen şunu düşün gene de Allah'ın huzuruna varıp bu açıklamayı yaptığında Allah kabul edecek mi? Yani bu gerçek bir mazeret mi? Gerçekten çaresiz misin? Anlatabildim mi arkadaşlar? Şimdi bakın, döneklik nasıl oluyor? Ee, vardılar, işte Peygamberimiz ordusunu yerleştirdi, sabah namazını kıldı, ee, Medine'ye karşı güneşli sırtını alıp Medine'ye karşı saf tuttu. Abdullah bin Ubey, münafıkların lideri, tarihe de öyle geçti. Ben meydan, ha, Bu arada arkadaşlar aklıma gelmişken söyleyeyim verdiğim ödevleri yapanlar için münafikun suresini de okuyun arkadaşlar ne kadar iki sayfa mı bir buçuk sayfa mı iki buçuk sayfa mı şimdi tam bilemedim küçük bir sure münafıkları anlatıyor arkadaşlar karakteristik özelliklerini anlatıyor münafıklar Kur'an-ı Kerim'de isim isim zikredilmez hiçbir yerde peygamberimizin hadislerinde de zikredilmez yani şu kişi münafıktır diye böyle bir şey yok ama öyle evsaf zikredilir ki herkes bilir yani. Çok fazla vasıfları zikredilmiş. Şöyle yapan, böyle yapar, böyle yapar. Münafıklar şöyle konuşur. İşte demin söylediğim mesela çok, mazi, çok laf üreterek mazeret bulma münafıkların bir numaralı özelliğidir arkadaşlar. Ve idâ râeytehum tu'cibuke eczâmuhum. Sen onları gördüğünde görünüşleri seni hayrete düşürür. Yani olumlu mane, hayran kalırsın yani. Adama hayran kalırsın. Hayran kalırsın. Ama ne diyor Kur'an-ı Kerim? ki, ennehum huşubun musennede. Onlar biçilmiş keresteler gibidirler. Yani keresteyi de odunu da oyduğunda bir takım düzgün şekiller verdiğinde insan odunu da beğenir. Oyma bir şeye bakıyoruz ne kadar beğeniyoruz. Ama vur odun yani. Mahiyeti özü odundur. O münafikun suresine de bakın. Sahabe e, kankaları var her sahabenin böyle arkadaşları, yakın dostları var, birbirlerine tembih ederlermiş ve ara sıra da sorarlarmış. Allah aşkına bana söyle, ben de münafıklık alameti görüyor musun diye. Ve bilhassa da Huzeyfe bin Yeman'a Hazreti Ömer'in sorduğu rivayetleri var. Niye? Çünkü Huzeyfe bin Yeman peygamberimizin sırdaşı arkadaşlar. Huzeyfe bin Yeman'ı da araştırın. Daha çok o şeyde gelecek, Hendek Savaşı'nda aktif rolü var onun, orada ismi geçecek. E, Huzeyfe bin Yeman, Peygamber Efendimiz'in sırdaşı, Efendimize hep kötülükleri sormuş, fitneleri sormuş, herkes cehenneme götüren amelleri sormuş. Herkes demiş ki ya e, yani sen niye hep kötülükleri soruyorsun? Herkes cennete gidecek ameli soruyor, nasıl iyilerden olabilirim onu soruyor, o kötülükleri soruyor. O der demiş ki e, tanımam lazım korunabilmem için diye, onun için soruyor. Efendimizin de sırdaşı derler ki Hazreti Ömer Huzeyfe bin Yaman'a bakarmış. Eğer bir cenaze olduğunda Huzeyfe gidiyorsa Hazreti Ömer de gidermiş. Çünkü bütün münafıkları da bilirmiş Huzeyfe bin Yaman. Şimdi e, neden peki Allah aşkına söyle bende münafıklık alameti görüyor musun diye birbirlerine soruyorlar. Kendisi bilmiyor mu münafıkların alametlerini o sahabe soran kişi bu Hazreti Ömer mesela? Hazreti Ömer bilmiyor mu münafıkların alametlerini Kur'an-ı Kerim'den? Biliyor. Peki niye başkasına soruyor? Ben de münafıklık alameti görüyor musun diye? Arkadaşlar savunma mekanizmaları var ya işte içimizde. Size daha önce de bahsettim. 50'den fazla savunma mekanizması bizim davranışlarımızı bize makul göstermek için sürekli mazeret üretiyor içimizde. Bu kötü bir şey değil. Kendimizi iyi hissetmek ihtiyacındayız çünkü. Bu yüzden kişi kendi kendisine karşı tarafsız olamıyor. Çünkü bütün yaptıklarının gerekçesini üretiyor içerden. Bunu şunun için yapıyorum, bunu bunun için yapıyorum diye. Evet. Peki ben aslında gerçekten... En yani içime baktığımda iman eden bir insanım. Kendimi hani tahsil ediyorum, çok iyi bakıyorum içime ve iman ediyorum ben. Ama bende de münafıklık alametleri varsa bu benim için yani benim münafık olduğumu mu gösterir? Allah korusun şimdi evhamlı arkadaşlarımızı bir de itikatlarında evhama düşürmeyelim. Benim münafık olduğumu mu gösterir münafıklık alametlerinin bende olması? Mesela Allah korusun yalan söylüyorsam sözümde durmuyorsam işte böyle çok çok laf yapıp böyle e, istediğim kişi gibi insanları manipüle ediyorsam falan bu benim münafık olduğumu mu gösterir? Hayır çünkü baktığımda ben müminim. Peki neyi gösterir biliyor musunuz arkadaşlar münafık adayı olduğumu gösterir? Yani benden tövbe estağfurullah yarabbim iyi münafık olabilir, onu gösterir. O yüzden de o e, alametlerden dahi korunmamız gerekir. Münafıklıktan korunacağız, imanımızda samimi olacağız. Münafıklık alametinden bile korunacağız. Bırakın kendisini yani. O Çünkü o alamet varsa bende bu beni münafık olmaya götürebilir. Allah korusun. <gülüyor> Şimdi Abdullah bin Übey diyor ki ben bu meydan savaşına taraftar değildim. Bakın değildim. Ne demek? O şuradaydı ya. Zaten bize sorulmadı. Zaten bizim fikrimiz... Sorulmadı değil soruldu affedersiniz. Zaten bizim fikrimize itibar edilmedi. Ben en baştan beri karşıydım buna. Bakın şuradan sonra... Arkadaşlar size danışılıyor, sizin fikriniz soruluyor ama sizin fikrinizin dışında başka bir fikir kabul görüyor. Ondan sonra hala böyle konuşuyorsa birisi münafıktır arkadaşlar. Alamet olarak. Ben itikadını bilemem hiç kimsenin, siz de bilemezsiniz. İnsan sadece kendi itikadını bilir. Evladınızın dahi itikadını bilemezsiniz arkadaşlar. O e, insan, biz beyan esastır itikat konusunda. Kişi kendisini nasıl tanımlıyorsa biz öyle kabul ederiz. O kişiyle Allah arasındadır. Ama alameti, işte bunlar hep alamet arkadaşlar. Ben meydan savaşına taraftar değildim. Medine'den çıkılmamasını istedim. Muhammed çoluk çocuğun sözüne uydu, bizim sözümüze itibar etmedi diyerek 300 adamıyla birlikte Medine'ye döndü. Yani bin kişiyi ordu kaldı yedi yüz kişi. Bu kadar kritik bir zamanda arkadaşlar e, karşıda düşman yani bunları bugüne uyarlayın Allah rızası için. Karşıda düşman var gücüyle çalışıyor. Çok kritik bir zamanda efendim zaten bizim görüşümüze itibar edilmiyor. Bizim söylediğimiz yapılmıyor. Çoluk çocuğun görüşüne uyuluyor. Neyse daha fazla benzetmeler yapmayayım. E, size bırakıyorum e, bunları değerlendirmeyi. Onun Medine ile Uhud arasında geri döndüğü de söylenmektedir. Yani daha savaş meydanına varmadan geri döndüğü de söyleniyor. Bu hareketten sonra İslam ordusunun sayısı 700'e düştü. Orduda 100 tane zırh vardı. Hazreti Peygamber ordusunu savaş düzenine koydu. Sancağımız Abin Umeyr'e verdi. Şehit edilecek bu savaşta arkadaşlar evet 20'li yaşlarında daha. Gerçekten ee, çok boş zaman geçiriyoruz arkadaşlar ya. Genç arkadaşlar lütfen zamanınızı boşa geçirmeyin. Ee, bir insanın arkadaşlar sahip olduğu bütün değerler içerisinde en kıymetlisinin zaman olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünün siz mesela 5 dakikalık bir zaman diliminde cehennemi de kazanabilirsiniz cennetinde. 5 dakika yani düşünün bütün günahlar ben bazen düşünürüm şu büyük günahların hepsini yapmaya kalksam 12 tane ortalama sayılıyor yani en çok üzerinde ittifak edilen 12 tane günahtan bahsediliyor ben bunların hepsini yapacak olsam ne kadar sürer yani bir öğleden sonra hepsini yapabilirsiniz hepsini yani insan yarım günde cehennemin dibini de boylayabilir hatta Allah korusun mesela dinden çık çıkacak bir söz söylemek birkaç saniye sürer. Onun için zaman çok kıymetli bir şeydir arkadaşlar. En kıymetli sermayemizdir. Şöyle düşünün, panik yapmayın ama e, biz doğduğumuzda arkadaşlar dünyaya geldiğimizde kum saati ters çevriliyor. Herkes için farklı miktarda kum var içinde ve o kum saati ters çevriliyor. Hiç olmazsa yani Fatma Hoca sen hiç mi boş zaman geçirmiyorsun? Hiç mi şöyle dinlen Mesela bugün benim arkadaşlar çok dinlenmeye ihtiyacım var. Yani bu akşam hiç ciddi bir şey yapacağımı zannetmiyorum. Yani e, gerçekten yorgun bir günün akşamındayım şu anda. Hiç mi boş zaman geçirmiyorsun? Geçiriyorum arkadaşlar ama hiç olmazsa onu yaparken dilinizden bir estağfurullah çıksın. Bir salavat çıksın ne bileyim yani bir güzel bir cümle kurun birisine. Yani hiç unutmuyorum bir Kur'an kursunda görev yaparken seneler seneler önce fahri görevler yapmıştım vaizliğe başlamadan önce. Orada böyle bir sorun yaşanmış çalışanlar arasında. Ben de çok gencim daha bana aktaran kişi dedi ki yahu dedi devamlı dedi surat asıyorlar dedi. Bir gün sordum niçin bu kadar yüzünüz asık diye birilerinden bahsediyor. O, o da bana dedi ki yani böyle doğrudan sorun bakın arkadaşlar. Bu çok etkili bir yöntemdir. O da bana dedi ki diyor, ya işte biz çok çalışıyoruz, çok yorgunuz falan. Hani her zaman çok yorgun oluyoruz. Yani surat, şey dudaklarınız da mı yorgun demiş. Yani şöyle gülü, gülemez misin yani? Yorgunken gülümseyemez misin arkadaşım? Yorgunken birine bir güzel cümle söyleyemez misin? Onun için her anı yani her an cenneti kazanabiliriz veya kaybedebiliriz böyle düşünmek lazım yani 20'li yaşlarındaki Musab bin Umeyr neler neler yapmış bakın o hayat içerisinde tarihe geçiyor tarihe geçiyor Ayrıca öndekilere sağ sol kanatlara ve geridekilere ayrı ayrı komutan tayin etti Peygamberimiz. Orduya hitabede bulundu. Düşmanın cephe gerisinden saldırmasını ve İslam ordusunu arkadan vurmasını önlemek için Abdullah bin Cübeyr komutasındaki 50 okçuyu Uhud Dağı'nın karşısındaki Ayneyn Tepesi'ne daha sonra buna Okçular Tepesi dendi arkadaşlar. Üstüne çıka çıka tepeyi e, alçalttıkları söyleniyor. Yani insanlar devamlı Okçular Tepesi'ne çıkıyorlar. Niye çıkıyorlar hani? Bilmiyorum neyse yani bugün daha alçak olduğu söyleniyor. Zaten bütün dağlar da her yıl bir birkaç santim kısalıyormuş arkadaşlar. O da ayrı bir gerçeklik. Bu okçulara İslam ordusu üstünlük elde etse dahi. Şimdi son dakikalara geldi burada kalalım. Peygamber Efendimiz ne diyor biliyor musunuz? Buraya yerleştirdiği 50 okçuya. Biz kazansak da diyor. İkinci bir emre kadar ne olursa olsun kesinlikle yerlerinden ayrılmamalarını, şayet düşman süvarileri arkadan saldırırsa atlara ok atmalarını emretti. Okçuların komutanı Abdullah bin Cübeyr diğer askerler tarafından rahatça görülebilmek için o gün beyaz elbise giydi. Başka kaynaklarda arkadaşlar çok ağır ifadeleri var Efendimizin. Diyor ki cesedimize akbabaların konduğunu bile görseniz. Veyahut da savaşı kazandık, bitti bu savaş diye bile görseniz, yani kazandığımızı da görseniz, kaybettiğimizi de görseniz, benden bir emir gelmedikçe size burayı asla terk etmeyeceksiniz diyor. Okçular için. Ee, şimdi Efendimizin hani bu hadislerin biliyorsunuz ehli hadis, ehli rey diye ikiye ayrılır. Efendimizden gelen rivayetleri, ee, nasıl anlayacağız nasıl uygulayacağız diye hadis usulüne bakarsınız ehli hadis ehli rey neymiş fıkıhta tabi daha çok çünkü fıkıh anlamak demektir yani peygamber Cenab-ı e, emir ayetlerini ve Efendimiz'in hadislerini nasıl anlayacağız buradan nasıl sonuç çıkaracağız fıkıh bu demektir arkadaşlar dolayısıyla fıkıhta temel iki metot var yani ehli hadis ehli rey ehli hadis diyor ki peygamber ne dediyse öyle anlaşılır öyle uygulanır diyor. Bunun temsilcisi e, efendim şey e, İslam Düşünce Enstitüsü'nün videoları var. Fıkıh videoları ilgilenenler onları seyretsin. E, Kerşif Hamdi Okur hoca'nın ben videolarını izliyorum mesela çok öğretici. Ee, ama ağır yani fıkıh usulü anlatıyor. Hani ilahiyat öğrencileri, mezunlar, işte diyanet görevlileri falan onlar hani dinleyebilir. Çok faydalı. Efendim orada da bunlar anlatılıyor. Şimdi bunun bu ehli hadisin temsilcisi İmam Şafii diyelim. Ve diğer iki mezhep Maliki ve Hanbeli ama Şafii e, usul, usulcu olduğu için e, İmam Şafii. Ehli rey ne diyor? Hayır diyor bunları yorumlarız diyor. ...yorumlarız ve öyle uygularız diyor. İşte şimdi burada yorumladılar arkadaşlar. Efendimiz işte daha doğrusu yorumlamadılar. Dediler ki bize haber vermeyi unuttu. Efendimiz bize haber vermeyi unuttu. Bak kazandık bitti yani savaş dediler. Ve terk ettiler. Birazdan, birazdan derken haftaya işte onları işleyeceğiz arkadaşlar. Ve... Ee, bu arada tabi diplomatik ataklar devam ediyor, Ebu Sufyan sürekli haber gönderiyor, mesela Evs ve Hazreç kabilelerinin ileri gelenlerine haber gönderiyor, diyor ki bizim sizinle bir işimiz yok diyor. Bizim amacımız diyor Muhammed'i engellemek. Onunla bizim aramızdan çekilin diyor. Öyle böyle çeldirici mesajlar gönderiyor ki arkadaşlar. Onun için yani bu sübut, hani ayağın sabit olması, ayağın kaymaması, insanın ayaklarının yere sağlam basması ne kadar önemli bir meziyet. Bunu da inşallah konuşacağız önümüzdeki haftalarda. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Cenab-ı ee, Resulünün, ashabının, sevdiklerinin, o yoldan gidenlerin e, kafilesinden bizi hiç ayırmasın arkadaşlar. O kafilede herkese yer var. Kendinize de çok eziyet etmeyin. Bugün Katip Çelebi'nin bir kitabında bir söz okudum. Ee, diyor ki Ulu Tanrı, eskiler dermiş Tanrı kelimesini, şimdikiler karşı çıkıyor. Ee, daha mevlitte bile geçiyor Süleyman Çelebi'nin mevlidinde. Ulu Tanrı bahaya bakmaz, bahaneye bakar diyor. Yani kaç rekat namaz kılmış, işte kaç tane okumuş, kaç tane söylemiş ona bakmaz. Miktarları saymaz yani. Bahane tanrısıdır. Tanrı, Ulu tanrı diyor baha tanrısı değildir. Bahane tanrısıdır. Bahane ne demek? Yani kulunu affetmek için bahane arar arkadaşlar. Kulunu cennete sokmak için bahane arar. Onun için tutulacak yerimiz var mı diye bakın yani. Tutulacak neremiz var? Nerede? Şu anda, mesela şu anda dinleniyorum, uzanıyorum, işte ne bileyim evde oturuyorum, çay içiyorum. Peki şu anda cenneti kazanmak için ne yapabilirim yani? Her an cennet için yapılacak bir şeyimiz var. İnşallah onun bilincinde olmayı nasip etsin Rabbimiz bize. Ve bir savaşla, bir mücadeleyle, bu mücadele çok çeşitli olabilir. Karşılaştığımız zaman arkadaşlar döneklik yapmayanlardan. Her zaman sözüne güvenilecek insanlardan olmayı Allah Teala nasip etsin. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.